Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Uygar Özes. Bugün Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümü. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF, Borneo Adası'nın tropikal ormanlarında son 3 yıl içinde aralarında akciğersiz kurbağa ve dünyanın en uzun böceğinin de bulunduğu 123 yeni tür keşfedildiğini açıkladı. WWF'in yayımladığı açıklamada yeni türlerin Borneo'nun kalbi adı verilen 220 bin km² yüz ölçümündeki yoğun ormanlık alanda keşfedildiğini ve kayda geçirildiğini belirtti. Ayda ortalama 3, son 3 yılda 123 ve 15 yıldan bu yana 600 yeni tür keşfettiklerini kaydeden WWF'in Borneo'nun kalbi programının sorumlusu Adam Tomasek, yeni türlerin Borneo'daki biyoçeşitliğin zenginliğini gösterdiğini ve kanser, AIDS gibi hastalıkları iyileştirmeye katkı sağlayabileceklerini umduğunu söyledi. Borneo'nun kalbi dünyanın başka yerinde bulunmayan 10 ayrı tür primat, 350'den fazla kuş, 150 sürüngen ve amfibyen ile 10 bin civarında bitkiye ev sahipliği yapıyor. Dünya palmiye yağı üretiminin %85'ini yapan Endonezya ve Malezya'ya Borneo'nun kalbini ve buradaki eşsiz endemik türleri koruma çağrısı yapıyoruz. Evet, ülkemizde yuvarlakçaya HES yapılmasına karşı 150 gündür gece gündüz nöbet tutan köylülerin açtığı davaya Muğla İdare Mahkemesi tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı daha verildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce HES için 2055 yılına kadar verilen iznin yürütmesi durduruldu. Bu karar yuvarlakçayda kazanılan ikinci büyük hukuk zaferi. Ancak bu arada maden kanununda yapılmak istenen değişiklikler tartışma yarattı. Tasarıda yaban hayatı koruma sahalarında, su havzalarında ve zeytinliklerde maden arama, çıkarma ve maden tesisi kurmaya yönelik izinler verilmesi, madencilikte yerel denetimin önünün kesilmesi eleştiri konusu. Türkiye'deki koruma altındaki alanların toplam yüzde ölçümü 3 milyon 626 bin 210 hektar. Milli parklar, tabiat koruma alanları, özel çevre koruma alanları buna dahil. Yaban hayatı koruma alanının ise toplamı da 1 milyon 200 bin 926 hektar. Flamingo, ceylan, Anadolu yaban koyunu, dağ keçisi, ayı ve sırttan gibi önemli ve tehlike altında yaban hayatı türleri koruma alanının içerisinde yer alıyor. Son yaşam alanları da bu sağlar. Buralarda maden aramaları yapılması son yaban hayatının da neslinin tükenmesi anlamına gelecek. Kendi kendimize soralım. Türkiye'nin tutarlı bir çevre politikası var mı? Maden yasasındaki değişikliklerle Türkiye'deki bir avuç yaban hayatı alanı da Madenciliğe mi açılacak? Evet, geçtiğimiz hafta Rainbow Warrior'ın güvertesinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Nükleer enerji planlarının ve yenilebilir enerji yatırımlarının yarattığı sosyoekonomik etkileri karşılaştıran bir raporda toplantıda kamuoyuna duyuruldu. Sinop Çevre Platformu temsilcisi Hale Oğuz, Sinop'ta kanseri tanımayan ailenin neredeyse kalmadığını vurguladı ve 26 Nisan 1986'da yaşanan Çernobil nükleer felaketiyle hem nükleer santrallerin ikinci yüzünü hem de bizi idare edenlerin ikinci yüzüyle tanıştıklarını anlattı. Greenpeace, Akdeniz yayınladığı Nükleer Enerji, Sürdürülebilir Kalkınmanın Önünde Bir Tehdit adlı raporda, hükümetin 30 yıldır nükleer santral kurmayı planladığı Büyükecil ve Sinop ile Türkiye'nin ilk rüzgar yatırımlarının gerçekleştiği Bozcaada ve Çeşme yörelerinin geçirdiği dönüşümleri karşılaştırdı. Analize göre Bozcaada ve Çeşme Türkiye'nin en hızlı büyüyen yö yöreleri göç alıyorlar ve sürdürülebilir turizm hızla gelişiyor. Sinop ve Büyük Ecel'i ise kalkınma yarışında yaya kalıyor ve nükleer göç veriyor. Greenpeace Rusya'dan enerji uzmanı Vladimir Çuprov da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. ''Asla rozatama güvenmeyin. Çünkü Çernobil öncesinde kaza sırasında ve kazadan sonra yalan söylediler. Yaşanan felaketin yalnızca 50 ölüyle sınırlı olduğunu söylediler.'' O dönemde sızıntıyı temizlemekle görevli olan yüz binlerce temizlik işçisi bugün hala sağlık haklarından yararlanamıyor. Bu hakları için mahkemeye de gidemiyorlar çünkü fazlasıyla pahalı. Bu da işin etik boyutu dedi. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Korol Diker de Karadeniz'de hala Çernobil sonrasının trajik etkilerinin yaşandığına dikkat çekti. İşte bu yüzden nükleer enerji daha kurulmadan bile kitleleri etkiliyor. Greenpeace'in raporu gösteriyor ki Sinop ve Akkuyu gibi rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek iki il, sırf hükümetlerin enerji politikaları nedeniyle gelişemedi. Öte yandan Çeşme ve Bozcaada Türkiye'nin en hızlı gelişen iki noktası. Mersin nükleer karşıtı platform temsilcisi Sabahat Aslan da fay hattı geçmediği iddiasıyla Akkuyu'ya yer lisansı verildiğini Ancak 10 yıldır bu bölgenin 5 kilometre ötesinden bir fay hattı geçtiğinin bilindiğine dikkat çekti. Aslan, bu ülkede 40 yılda bina yönetmelikleri bile değişiyor ama hükümetin 40 yıl içinde verdiği lisans olduğu gibi duruyor, dedi. Bu konuda çok öfkeli ve lisansın iptali için hükümeti dava açacaklar. Dün Rainbow Warrior, Gerze'de yerel halkla nükleer ve termik santrallere karşı mitingdeydi. Bugün Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümü. Rainbow Warrior, Sinop'ta. Sinoplular ile nükleere karşı mücadele ediyor. Siz de Türkiye'nin kapılı kapılar ardında yapılan anlaşmalarla nükleer kabusa sürüklenmesine izin vermeyin. nükleer.greenpeace.org adresine gidin, nükleer santrallere karşı imzanızı atın. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özes.